Ne ekersek onu yeriz. Evvel zaman içinde küçük bir köyde iki kardeş yaşarmış, James ve Jordan. James büyük kardeşmiş ama huy olarak kötü biriymiş. Herkese karşı kaba ve inanılmaz derecede kırıcıymış. <gülüyor> Hemen yolumdan çekilin. Ne kadar kaba. İyi ama yolumda duruyorsun. Ben çok üzgünüm bayan. Ah, baban sana sahip olduğu için çok şanslı Jordan. James gerçekten çok kaba. Evet. Jordan kötü kardeşinin tam zıddıymış. İyi ve nazikmiş. Ayrıca kadının da dediği gibi babasına olan sevgisinin sonu yokmuş. Baba. istediğin meyveleri aldım. Teşekkür ederim oğlum. James onları bana verir misin? Ne? Arkadaşlarımı görmeye gitmeliyim. Üzgünüm. Ah, al babacığım. Dinle James. Ne ekersen onu yersin. Bunu sakın unutma evlat. Bu da ne demek oluyor? Her neyse ben gidiyorum. Merak etme baba. Onun da içinde bir yerlerde nazik bir ruh olduğuna eminim. Bir gün babaları çok hastalanmış ve iki çocuğuyla konuşmuş. James, <gülüyor> Jordan, <gülüyor> daha fazla yaşayabileceğimi sanmıyorum. <gülüyor> Sizden istediğim şu bu araziyi ve malları aranızda eşit paylaşmanız. Ne? Baba böyle söyleme. İyileşeceksin. Sakın unutmayın aile çok önemlidir. Birkaç gün sonra babalarını kaybetmişler ve Jordan'ın yüreği burkulmuş. James diğer taraftan çok rahatsızmış. ''En büyük evlat benim. Babam her şeyi bana bırakmalıydı. Bunu kanunen elde edip Jordan'dan kurtulmalıyım.'' Ve tam da söylediği gibi yapmış. ''James, ne yapıyorsun?'' ''Bak, en büyük olduğuma göre her şeyi alıyorum.'' Seninle paylaşmaya yetecek kadar değil. Git! Ama nereye gideceğim? Ve ayrıca ne yapacağım? Ama James'in umurunda değilmiş. Gülmüş ve kapıyı Jordan'ın yüzüne kapatmış. Jordan ne yapacağını bilmiyormuş. Ama gidip başka yerde yeni bir hayata başlamaya karar vermiş. Kısa süre sonra üstünde virane bir ev olan kıraç bir araziye gelmiş... Yakındaki köye gitmiş ve hemen bir iş bulmuş. Biriktirdiği birazcık parayla evi onarmış, toprağı temizlemiş ve ardından sürmeye başlamış. Zaman içinde küçük ama mutlu bir ailesi olmuş. Ama bir gün Jordan işini kaybetmiş ve parası hızla azalmaya başlamış. Neyse, Tanrı'ya şükür ki bizi hayatta tutan terlamız var. Ama birkaç gün sonra araziyi kıtlık vurmuş ve aile acı çekmeye başlamış. Jordan iş aramaya çalışmış ama başarılı olamamış. Şimdi ne yapacağız peki? Tam iki hafta oldu ve evde çok az şey kaldı. Neden abinden yardım istemiyorsun? Baba ben acıktım. Ah! Al bunu oğlum. Hepsini bitir. Evet. Sanırım bunu yapacağım. Doğruca abisinin evine gitmiş. Orada James kapıyı açmış ve gülmüş. <Gülüyor> Sevgili Jordan artık zavallı bir dilenci olmuş. Sana yardım edeceğimi düşünerek mi geldin? Evet. Etmez misin? Tabii ki etmem. Artık seninle hiçbir işim yok. Şimdi git ve asla dönme. <gülüyor> Kapıyı zavallı Jordan'ın yüzüne kapamış. James hayatındaki zenginliklerle çok mutluymuş. Hiç değişmemiş. Hala kötü bir insanmış. Jordan yavaş ve üzgün halde geri dönmüş. Yolda yürürken yavru bir kuşa saldırmak üzere olan bir yılan görmüş. Aa, olamaz! O küçük kuşun başı dertte. Hayır! Küçük kuş çalıların arasına düşmüş. Jordan bakmaya gittiğinde bacağından yaralandığını görmüş. Aa, zavallı şey! Sakın korkma! Peki şimdi ne yapmalıyım? Yavru kuşu evine götürmüş, merhem sürmüş ve bir kumaş parçasıyla sarmış kuşun kendisi ve eşi tarafından iyi bakılmasını sağlamış. Kuş birkaç güne tamamen iyileşmiş. Mutlu bir şekilde uçmuş. Evin üstünde üç kez tur atmış ve uzaklaşıp gitmiş. Ne tatlı bir yaratık. Ama hayatım, bir şekilde yiyecek bulmalıyız. Hem de çok çabuk. <gülüyor> bir gün Jordan, üzüntü içinde tarlasına bakarken çok tanıdık bir ses duymuş. Hmm. Aa, merhaba küçük kuş. Jordan'ın yardım ettiği küçük kuş yere birkaç tohum bırakmış ve uçup gitmiş. Bu da neydi böyle? Oo, oo, oo. Tam o sırada yer sanki deprem oluyormuş gibi sarsılmaya başlamış ve yerden bir anda karpuzlar fışkırmış. Baba bak, ne büyük karpuzlar! Vay canına! O zaman onları hemen toplayalım. Birini içeri almış ve Jordan onu keserken herkes beklemiş. Ama kesince, içinin altınla dolu olduğunu görüp çok şaşırmışlar. Ah, ah, aman tanrım! İçinde ne kadar çok altın var? Acaba diğerleri de böyle midir? Diğerinin içinden mücevherler dökülmüş. Ne sıkıcı. Bunları yiyemeyiz ki. Ah oh, hayatım bu çok daha iyi. <gülüyor> Jordan altın ve mücevherleri satmış ve kısa zamanda o ve ailesi yeniden mutluymuş. Bir gün meraklı köylülere ani zenginliğinin sebebini anlatırken James'in arkadaşı da aralarındaymış. Arkadaşı James'e giderek Jordan'ın talihinden söz etmiş. James çok rahatsız olmuş. Bunu duymaya dayanamamış ve inanılmaz kıskanmış. Ertesi gün ormana gitmiş. Hmm. Bacağı kırık bir kuş nerede bulabilirim? Oo. Tam o sırada yerde yatan bacağından yaralı küçük bir kuş görmüş. James oraya gitmiş ve kuşu almış. <gülüyor> Küçük kuş sana yardım edeceğim ama tek şartla bana yardım edeceksin. <gülüyor> ve James kuşu evine götürmüş ve bacağını sarmış. Birkaç gün sonra kuş iyileşmiş ve uçmaya hazırlanmış. Gidiyorsun öyle mi? Unutma. Döndüğünde bana kardeşiminkinden daha fazla servet getirmelisin. Anladın mı beni? Kuş zeki gözleriyle James'e bakmış. Ve onu çok iyi anlamış. James çok kötü bir insanmış. Artık gidebilirsin bekleme. Bana servetimi getir. <gülüyor> Ertesi gün James dışarıda durmuş ve kuşun dönüşünü beklemiş. Nihayet geri gelmiş ve James çok sevinmiş. Evet, nihayet! Uu. Hadi sevgili altın ve mücevherlerimi toprağa ek. James tohumlar toprağa düşerken seyretmiş. Kısa sürede yer sarsılıyormuş. Ve birden topraktan devasa karpuzlar fışkırmaya başlamış. Aman tanrım bu karpuzlar ne kadar da büyük böyle. Çok zengin olacağım. Hepsini evine götürmüş ve birini kesmiş. Ama altın yerine karpuzun içinden çok sayıda tüylü örümcek çıkmış. Ay, örümcekler! Örümcekler! Ne? ne? Ne? Altınlarım nerede? Belki de ikinci karpuzun içindedir. Altın bulacağını umur ederken ikinci karpuzu kesmiş. Ama bu kez büyük fareler çıkmış. Fareler! Hayır! Eşi ve oğlu çığlık çığlığa kaçmışlar. Zavallı James'i şaşkın halde bırakmışlar. Bir tane daha. Üçüncü her zaman şans getirir. Üçüncü karpuzu kesmiş ama içinden o güne kadar gördüğü en korkunç ve en büyük yılanlar çıkmış. Çok korkup dışarı koşmuş. Dışarıdaki aklı karışmış ve korkmuş ailesinin yanında durmuş. Diğer karpuzların patlayarak içinden böceklerin çıkışını seyretmişler. Ama evim, tarlam, hayır gözlülükte sahip olduğu her şeyin yerle bir olup toza dönmesini seyretmiş. Şimdi ne yapacağız? Neden gidip kardeşinden yardım istemiyorsun? James, ona davranışından sonra kardeşine gitmek istemiyormuş. Ama başka çıkar yol görememiş. Ve utancını yutarak yola düştü. Jordan, Jordan... Lütfen bana yardım et. James, sorun nedir? Sana ne oldu böyle? James, Jordan'a her şeyi anlatmış. Ve onu ne kadar kıskandığından söz etmiş. Şimdi öyle davrandığı için çok üzgünmüş. Jordan, sana öyle davrandığım için üzgünüm. Seni asla evden atmamalıydım. <gülüyor> James, önemli değil. Tüm yaptıklarını affediyorum. Ne de olsa sen benim abimsin. Hadi evine gidip sana yardım edelim olur mu? Oh, sen gerçekten de kardeşlerin en iyisisin. Ertesi gün iki aile birlikte çalışırken James mutlu görünüyormuş. İşte o zaman babasının sözlerini hatırlamış. Unutma ne kersen. Onu yersin. Gerçekten çok doğru bir şey söylemiş. Hayatım boyunca açgözlülük ve kötülük ektim ve bana yıkım olarak döndü. James bu şekilde öğrenmiş. Eğer kötü niyetle ekim yaparsanız, sadece kötü sonuçlar alırsınız. Ve iyi niyetle ekim yaparsanız, hayat sizi güzel şeylerle ödüllendirir.